Hoş geldiniz. Bu videoda kuantum teolojisi ve spiritüalizm felsefesinden bahsedeceğiz ama hangisinden daha çok bahsederim bilmiyorum çünkü birkaç video yapmayı planlıyorum. Bunun yanında fark ettiyseniz kuantum teolojisi dedim. Mekanik veya fizik demedim. Yani bilimden ziyade yorumdan bahsedeceğiz çünkü kuantum son derece saptırılmış, son derece yorumlanmış ve kuantum hariç her şeye dönüşmüş bir alan. Dolayısıyla bunları Eğrisiyle doğrusuyla bir anlatmak gerekiyor. Daha giriş esnasında şunu belirteyim. Burada sıfırdan tepeye kadar her şeyi tanımlamayacağım. Çünkü ben bu kanalda zaten spiritüelizm üzerine 2 saatlik bir video paylaşmıştım. Ve kuantumla alakalı da hiçbir fikri olmayan kişiler için 1,5 saatlik bir özet belgeseli hazırlamıştım. Dolayısıyla merak edenler ön bilgi için o videoları izleyebilirler. Ayrıca ben burada spiritüalistlerin ve bazı uzak doğu felsefecilerinin görüşlerini anlatacağım. Yani onlardan alıntı yapmam gerekecek. Ama bu benim böyle düşündüğüm anlamına gelmez. Yani ben şu şudur dediğim zaman ''Aa Bayman böyle mi düşünüyormuş ya?'' gibi fikirlere kapılmayın. Evet sanırım yeterli girişi yaptık. Dolayısıyla videoya başlayabiliriz. Hem felsefeye girişte hem de mitolojileri okumaya başladığımızda karşımıza bir fenomen çıkar. Ruh. Ve ruh üzerine biraz konuşmaya başlayınca bu kavramı evrimleştirip Tanrı'yı konuşmaya başlarız. Ama Tanrı'ya gelmeden önce biraz ruhu anlamak lazım. Ve burada ruh derken öyle sevimli hayalet kesbır türünde bir ruhtan bahsetmiyorum. Burada irademizi, bilincimizi, nefsimizi, kişiliğimizi yani bizi ifade eden ruhtan bahsediyorum. Ruh üzerine binlerce yıldır kafa yoruldu ve gerek Descartes gerekse diğer filozoflar... Ruh ve beden ayrımını yaparken birçok hipotez öne sürdüler. Amma velakin biz onların hipotezlerinden ziyade spiritüalistlerin hipotezlerini konu alacağız. Zaten son yüzyıldır artık ruha ruh diyende kalmadı. Çünkü bilinç kelimesi bu fenomeni daha iyi ifade etmeye başladı. Zira her şey bilinç üzerine kuruludur. Bilinciniz yoksa şu an siz olarak düşündüğünüz siz yoksunuz. Sizi siz yapan şey bedeniniz değil bilincinizdir. Bu yüzden bilinçsiz yatarken veya komadayken duran beden sizi ifade edemez. Siz ancak uyandığınız zaman sizsinizdir. Sizin bütün birikiminizi ve karakterinizi silsek artık yoksunuz değil mi? Bedeniniz sadece bir tabula rasa veya boş levha olacaktır. Bir kabuk olacaktır ve yeniden bir karakterle doldurulacaktır. Bu sebeple bilincinizi bir cihaza veya başka bir bedene aktarsak veya şu anda tamamen bir hafıza kaybı yaşasanız ve bütün hayatınızı unutsanız siz artık siz olmaktan çıkarsınız. Dolayısıyla insan kendisini bedeniyle değil varoluşuyla ifade eder. Zaten öldükten sonra öte dünyaya giden olgu da ruhtu. Yani varoluştu. Çünkü beden burada çürüyüp yok oluyor. Beden dış görünüşten ibaret. Bizi ruh veya bilinç ifade ediyor. Siz eğer kendinizi bedenden ibaret zannediyorsanız bu bilinci yaşamanızı sağlayan bedeniniz ve o bedeni oluşturan atomlar siz öldükten sonra da bir şeyler oluşturmaya devam edecekler. Siz doğmadan önce de ediyorlardı zaten. O atomlar siz doğmadan önce başka bir yerdeydi. Siz öldükten sonra da doğada başka bir yere gidecekler. Ama o atomlar sizi ifade etmiyorlar. Eğer siz canlılığınızı bir enerji olarak görüyorsanız bu enerji siz öldükten sonra da var olacak ve hayvanlara, bitkilere, veya başka şeylere dönüşecektir ki bu reenkarnasyonun en düşük seviyesidir. Gene de bu sizin bilinciniz değil başka bir yaratılış olacaktır. Çünkü siz artık olmayacaksınız. Sadece sizi var etmiş olan sistem çarkı döndürmeye devam edecek. Dolayısıyla siz bedenle ya da enerjiyle izah edilebilecek bir varlık olamazsınız. Çünkü sizde bunların yanında başka bir özellik daha var. O yüzden ruha artık bilinç diyoruz. Çünkü bilinçli varlıklarız değil mi? Mesela bu videoyu izleyen sen, her kimsen, bu videoyu kendi iradenle izlemeyi tercih ettin. Şu anda aklından bir şeyler geçiyor, bir yaşantın var, geçmişin var, hatıraların var. Akıl yürütüyorsun ve ben burada konuşuyorken sen de üstüne bir şeyler ekliyorsun. Düşüncelerinin bilincindesin, mekanın bilincindesin, varlığının bilincindesin ve algılayarak yorumluyorsun. Bu algılama, bu yorumlama senin düşünmeni ve konuşmanı sağlıyor. Ve bu özellik gittikten sonra sen de gidiyorsun. Bu yüzden birisi öldüğünde gitti ifadesini kullanıyoruz. Kayboldu, terk etti, uçtu. Mesela eski Türklerde uça varmak, uçmağa varmak veya uçmak ifadeleri ölüm için kullanılırdı. Başka dillere baktığımızda da past away gibi yine terk etti, uzaklaştı şeklinde bir takım ifadeler kullanılıyor. Halbuki ölen kişi yerde yatıyor. Beden yerde yani bir yere gittiği yok. Ama... O bedenden ibaret değil ki. Onu o yapan başka bir şey var. İçinde bilinç veya ruh var ve o gitti. Dolayısıyla bu öz varlığın gitmesiyle beden bomboş bir kabuk haline geldi. Peki bu giden şey nereye gitmiş olabilir? Madem ki beden bu dünyaya ait ve maddesel, öyleyse ondan giden şey de kendine has bir dünyada yaşıyor olmalı. İdealar dünyasında, ahiret dünyasında veya onun gibi bir şeyde. Yani bir bakıma bilinç hayatla eş anlamlı. Çünkü eğer ben öldükten sonra ruhum başka bir yere gidiyorsa, yani ruhlar aleminde başka bir yerde yaşamaya devam ediyorsam, o zaman ölmüş sayılmam. Yani esasında ölmek sadece yer değiştirmekten ibaret. Benim bedenim ölümlü, bu geçici ama beni ben yapan şey ölümsüz. Sonsuza kadar var olacak. Zaten bu yüzden ahiret vaadinde bulunan inançlar insanlar tarafından daha kolay kabulleniliyor. çünkü. İnsanlığın en büyük korkusu ölüm ve öldüğünde ne olacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla bir inanç çıkıp da bize öldüğünde ölmüş olmayacaksın, bilincinle, ruhunla yaşamaya devam edeceksin dediğinde buna sarılıyoruz. Dolayısıyla bilinç hem bu hayatımızı hem de öldükten sonramızı programlayacağı için bir bakıma en önemli şey. Ve eğer şu anda bilimin çözemediği bir sır varsa bu sır bilincin sırrıdır. Biz bugün astrofizik, kozmoloji, Evrim vesaire birçok şey hakkında birçok şey biliyoruz. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji yasalarını ileri seviyede öğrendik. Ama ne kadar öğrensek de bilinç bizi yanıltıyor değil mi? Mesela bakterilerin dünyasını biliyoruz ama tecrübe edemiyoruz. Veya kuantum evreninde işlerin nasıl döndüğünü kestirebiliyoruz. Ama yine de mantığımıza yatmıyor. Ve bu hemen her şey için geçerli. Aslında biyolojiyi anladıkça sinir sisteminin nasıl çalıştığını da anlıyoruz ve bilinci anlamak bir o kadar zorlaşıyor. Bize göre karmaşık gelen şeyler açıklığa kavuştukça aslında varlığımız ve kendimizle alakalı bildiğimiz her şey suya düşüyor. Sabahları uyandığımızda uyurken gördüklerimizi bir rüya gördüm diyerek geçiştirebiliyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Gerçek hayat dediğimiz bu yaşamı rüyadan ayıran şey nedir? Bu yaşamın da bir rüya olma ihtimali yok mudur? Gerçeklik olarak algıladığımız şeylerin kesinliği nedir? Gördüklerimiz, duyduklarımız, hissettiklerimiz ve dahası. Duyu organlarımızla algıladığımız şeylerin yani gerçekliğimizin beyin tarafından yorumlanmış birkaç tane sinyalden ibaret olduğunu yani bir yorum olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. Yani bu demek oluyor ki dışarıda gördüğümüz şeyler hatta bu beden bile bir yorumdan ibaret. Ve gerçek gerçekliğin belki de çok ufak bir bölümü. Dolayısıyla biz maddenin ve evrenin hakikatine varamıyoruz. Ama burada işi Descartes'in kötü cin teorisine veya Platon'un mağara alegorisine getirmek istemiyorum. Çünkü bunlardan zaten birçok videomda bahsettim. Tekrara düşmeye gerek yok. Ama burada yakalamak gereken şey şu. Bilimsel olarak da beynimiz gerçekliği bize gerçek bir şekilde sunamıyor. Dış dünya ile alakalı tecrübelerimizin yani gördüklerimizin, duyduklarımızın, hissettiklerimizin, dünyamızın ne kadar gerçek olduğu şaibeli. Çünkü beynimiz saniyede milyarlarca veri alıyor fakat bize yorumlayabildiği bunun sadece birkaç bin tanesi. Bilgisayar terimleriyle ifade etmek gerekiyorsa beynimize her saniye 11 milyon bit veri akıyor fakat beynimiz bunun ancak 40 bitlik bir bölümüyle uğraşabiliyor. Dolayısıyla bize gösterebildiği de o kadarı. Yani beynimiz sadece yorum yapıyor ve arka planda bize yorumlayamadığı kocaman bir okyanus var. Biz buzdağının görünen yüzünü yaşıyoruz sadece ve her şeyi bundan ibaret zannediyoruz. Zaten metafiziğin de popülarite kazanmasının sebebi bu. Bilemediğimiz, beynimizin yorumlayamadığı, anlayamadığımız bütün o alemi metafizikle doldurmaya çalışıyoruz. Hayal gücüyle, varsayımlarla, uydurmalarla ve bu son derece doğal çünkü yaşadığımız dünyanın sahte olduğunu veya tamamen olduğu gibi bize yansıtılmadığını gördüğünüz zaman gerçek nedir, hakikat nedir veya ben kimim bunu sormaya başlıyorsunuz ve bilincin içindeki bilinci, her şeyin özündeki varoluşu. Yani Tanrı'yı aramaya başlıyorsunuz. E bunun da yolu tefekkürden, meditasyonlardan, kafayı kullanmaktan geçiyor. Hakikate ulaşamıyoruz. Gerçeği bilemiyoruz. Ama kendi bilincimizden neredeyse eminiz. Ben varım. Ben gerçeğim. Ben buradayım ya. Ben düşünüyorum. Öyleyse varım. E madem öyle, öyleyse size sizin siz olduğunuzu düşündüren bilincin nasıl çalıştığına dair bir takım testler yapmanın vakti geldi bence. Şimdi gözlerinizi kapatın ve mesela güneşi hayal etmeye çalışın. Yapın lütfen. Gerçekten de gözlerinizi kapatın ve hayal etmeye başlayın. Şu anda gözleriniz kapalı olduğu halde güneşi görüyorsunuz değil mi? Ondan gelen ışıkları, onun dairesel şeklini, güneşle alakalı her şeyi görüyorsunuz. Hatta bunu çok uzun bir süre yapmaya devam ederseniz neredeyse sıcaklığını bile hissetmeye başlayacaksınız. Tamam gözlerinizi açın lütfen bu kadardı. Şimdi bir deneyim yaşadınız değil mi? Bir niyetiniz vardı ve sonuca ulaştınız. Bu çok da zor değildi. Güneşi görmek istiyordunuz, hayal ettiniz ve güneşi gördünüz. Peki biz bugün bazı cihazlarla beyni incelesek, ne gördüğünüzü anlamaya çalışsak orada güneşi bulabilir miyiz? Ki bugün beyni inceleyebileceğimiz bir takım cihazlara sahibiz. Bir düşünce düşünürken beyni görüntüleyebilecek bir takım araçlara sahibiz. Bugün bir karbon atomunu alıp bir şeker molekülüne koyar ve radyoaktif olarak etiketleyip enjekte edersek düşünce esnasında beynin ne durumda olduğunu görüntüleyebiliriz. Yani diğer bir deyişle siz düşünürken bunu resmederiz. Buna pozitron emisyon tomografisi yani PET deniliyor ve bunun başka yolları da var. Mesela fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yani fMRI. Lakin dediğim üzere... Sizin düşünceleriniz aslında beyninizde meydana gelen elektriklenmelerden ibarettir ve o elektriklenmeler ne güneşi ne de sembolleri içeremezler. Ha biz bunları buluruz. Nasıl buluruz? Siz güneşi düşündüğünüzde beyninizdeki X bölgesi aktif oluyorsa bunu tespit etmişsek daha sonra beyninize bir daha baktığımızda eğer X bölgesi aktifse güneşi gördüğünüzü tahmin edebiliriz ama tabii ki tam olarak aklınızdaki güneşi göremeyiz. En ince ayrıntısına kadar ne gördüğünüzü bilemeyiz. Bilsek bile bu yine bizim cihazlarımızın sizin beyin elektriğinizi yorumlaması sebebiyle olacaktır. Yani gerçekte beyninizde bir güneş yoktur. Ama siz bir resim gördünüz değil mi? Bir tecrübe yaşadınız. O resim, o tecrübe beyin vasıtasıyla gerçekleşti ve dediğim üzere beynin içinde ses yok, his yok, resim de yok. Beynin içi karanlık ve orada sadece elektrokimyasal tepkimeler meydana geliyor. Gerçekte beyin dediğimiz şey, nöronlar arasında sinaptik ağlar boyunca ilerleyen elektro elektroimpalslardan ibarettir ve buna rağmen siz bir resim görmeyi başardınız. Peki bu resim neredeydi? Resim bilincinizdeydi, beyninizde değildi. Ha belki beyninizdeki elektriklenmeler böyle bir resmi oluşturmuş olabilir ya da resim böyle bir elektriklenmeye sebebiyet vermiş olabilir ya da niyetiniz belki de böyle bir şey yaratmıştır ya da tam tersidir. Bunu kesinlikle bilemiyoruz. Yani %100 bir şekilde bunun sebebi şudur diyemiyoruz. Çünkü beyni ne kadar incelemeye başlarsak, ne kadar derine inersek o kadar yanıltıcı oluyor. Gerçi zaten beyni de aynı beyinle incelemeye çalışıyoruz. Bu yüzden çok da farklı bir sonuca ulaşmak mümkün değil. Ve bu beyinle rüya görüyoruz. Rüyamızda uyandığımızı, başka birisi olduğumuzu, canımızın yandığını, hatta rüyamızın aylarca sürdüğünü, bir türlü bitmediğini, yani son derece gerçekçi olduğunu görüyoruz ve zaten çoğu zaman rüyada olduğumuzu bile fark edemiyoruz. Rüyadayken beynimiz farklı çalışmaya başlıyor ve gerçeklik anlayışımız yani hayal etme yeteneğimiz bir kademe üste çıkıyor. Bu yüzden de hayal ve rüya arasındaki ayrımı yapamıyoruz. Rüya esnasında yatakta uzandığımız halde kendimizi başka yerlerde görüyoruz veya 4-5 saniye 5 saniye süren kısacık bir rüyayı Saatlerce sürmüş gibi tecrübe ediyoruz. Çünkü bunlar bizim bilincimizde gerçekleşiyorlar ve bilincimiz zamandan ve mekandan bağımsız hareket ediyor. Sadece rüyalarımız değil, isteklerimiz, hayallerimiz, geçmişimiz, kişiliğimiz, inancımız, bütün fikirlerimiz ve bizi biz yapan her şey bu bilinçle kayıtlı. Her şey bu bilinçle alakalı ve biz bu bilinci bulamıyoruz. Tıpkı bizim bilgisayara bir sinyal göndermemiz, bir veri göndermemiz ve alıcı cihazın da bunu yorumlayarak bana gelen şey bu, demek ki bunu göstermem lazım demesi ve ekrana yansıtması gibi. Beynimiz de kendine gelen sinyallere bakıyor, bunu yorumluyor ve bazılarını renge, bazılarını sese, bazılarını da kişiliğe çeviriyor. Fakat beynimizin ne kadar dürüst olduğu belli değil ve dürüstlüğü bırakın zaten bize gönderdiği şeyleri de ne kadar anlıyor orası da şaibeli. Burada beynimiz karşısında bin sayfalık bir kitap olan ve kitabı okuması gereken ama okuyamayan ve rengine ya da kapağına bakarak kitap hakkında fikir yürütmeye çalışan, yani bu kitap olsa olsa böyle bir şey diyordur diyen bir öğrenci gibi okumuyor, bilmiyor ama kendince bir şeyler uyduruyor. Bize de işte gerçek budur diyor ve biz de bunu yutuyoruz. Gelin bir de başka bir şey deneyelim. Mesela elinizde tuttuğunuz telefona ya da karşınızdaki bilgisayara bakın. Bir rengi var değil mi? Siyah, beyaz, kırmızı veya başka bir şey. Şimdi neler olduğunu inceleyelim. Karşınızda elektromanyetik bir enerji veya dalga var. Bu oradan gözünüze ulaşıyor ve giden elektromanyetik enerjide bir bozulma meydana geliyor. Bir takım fotonlar kırılarak gözlerinize yansıyorlar ve beyninizin son rütuşlarıyla bir resim oluşturuyorlar. Yani gözünüz bu optikleri süzgeçten geçirip bir anlam vermeye çalışıyor. Böylece siz beyninize ulaşan bilginin ne olduğunu biliyor olacaksınız. Ben şunu görüyorum diyeceksiniz. Tabi bunun için ışık lazım. Gözün seçebileceği şeyler lazım. Karanlıkta bu yüzden görüntüyü seçemeyiz ve yeterli ışık olmadığından daha çok ışık girmesi için gözlerimizi iyice açarız. Çok ışıklı bir ortama girdiğimizde de görüntü parlak olduğu için daha az ışık girmesi amacıyla gözlerimizi kısarız. Bunu düşünerek yapmanıza gerek yok aslında. Zaten beden otomatikman yapıyor. Bu esnada beynimize iletilen sinyallerde birçok bozulma meydana geliyor ve beynimiz o verileri ve karşısındaki şeyleri tam olarak yorumlayamadığı için bize bilinmeyenden korkma hissi gönderiyor. Karanlıktan korkmanın temel sebebi budur. Çünkü beyninize giden sinyaller size tam olarak anlatılamamıştır. Tabii sadece bu değil, evrimsel süreçte edindiğimiz bazı tecrübeler de var. Binlerce yıl karanlıktan korkarak yaşamışız ve karanlığa gidenler, korkmayanlar vahşi bir hayvan saldırısıyla bir şeyle ölmüşler. Gitmeyenler, kendini garantiye alanlar yaşadığı için korkaklar hayatta kalmış. Dolayısıyla bugün evimizde son derece güvenli bir şekilde oturuyor olsak bile akşam elektrik gittiğinde eğer tek başımıza oturuyorsak apartman dairesinde bile korkmaya başlıyoruz. Çünkü içimize işlemiş. Dolayısıyla karanlıktan korkma hissiyatı bununla alakalı da olabilir. Ama neticede beynimiz karanlığı yorumlayamadığı için bilmediği şeyden de korkar. Kısacası organlarımız mükemmel değiller. Çok iyi duyamıyoruz. Çok iyi göremiyoruz. Çok kuvvetli varlıklarda değiliz. Ama bir tane özelliğimiz var ve bu özellik bizi hayatta tutuyor. Tabi beynimiz de bazen yeterince iyi çalışamıyor, görevini yerine getiremiyor ve Bizi yanlış yorumlamalarla şaşırtmaya başlıyor. Mesela olmayan bir şey göstermeye başlıyor veya gelen ses sinyallerini iyi yorumlayamadığı için olmayan şeyler duymaya başlıyoruz. Olmayan şeyler hissediyoruz yani delirmeye başlıyoruz. Ve bunun temel sebebi beynimizin yeterince iyi çalışamaması yani error vermesi. Her neyse ikinci testimize dönersek sizin şu an telefona baktığınızda gördüğünüz renk ne? Mesela kırmızıysa gerçekten kırmızı mı? Hayır. Çünkü kırmızı da bir yorum. Tıpkı sıfır ve birilerin bilgisayar tarafından yorumlanması ve resme çevrilmesi gibi. Yani beyine giden bir elektrik akımı var ve bu akım kırmızı değil. Nöronlar arası elektrik impaslar yayan sinaptik ağlar var ve onlar da kırmızı değil. Size gösterilen bir şeyler var ve onlar da kırmızı değil. E beyinde de kırmızı yok çünkü kırmızı dışarıda değil. Bilincinizde. Kaldı ki kırmızı ışık gerçekten kırmızı olsa dahi bir renk körü veya başka bir hayvan o kırmızıyı farklı bir renkte görecekti. Benim gördüğüm kırmızı ile senin gördüğün kırmızı aynı mı sorusu uzun yıllardır tartışılan bir sorudur. Hatırlarsanız daha önce Özgür İrade ve Benjamin Libet videosunda Wilder Penfield isimli bir doktorun deneylerinden bahsetmiştim. Özetlemek gerekirse bu deneyler beynin motor korteks denilen ve bedenin hareketlerini yöneten bölümünü ilgilendiriyordu. Penfield orayı uyarırken hastasının kolu yukarı kalkmaya başlıyordu. Ancak hasta bunu bilinçli olarak yapmıyordu. Penfield emin olmak için sen mi kolunu kaldırıyorsun diye sorduğunda hasta hayır kendiliğinden kalkıyor. Belki de beynimi uyararak kalkmasını sen sağlıyorsundur diye cevaplamıştı. Ve Penfield hastaya beynini uyarsam ve kalkması komutunu vermiş olsam da senin bir seçim yapmanı ve başka bir tarafa hareket ettirmeni istiyorum dedi. Böylece hasta, komut geldiğinde kolunu diğer koluyla başka tarafları hareket ettirerek zaman zaman da harekete karşı direnip diğer kolundan yardım almadan hareketi engellemeyi başardı. İşte bu basit deneyle Penfield çok ilginç bir sonuca ulaşmış oldu. Beynin bedene bir şekilde hareket etmesini söylediği ve birisinin beyine senin bunu yapmana izin vermeyeceğim, başka bir yöne hareket ettireceğim dediği sonucuna ulaştı. Beyinden bedene giden komutu yeniden yazan bir karar verici var. Yani kurallara karşı gelen bir varlık var. Peki komuta yerinin nerede olduğu belli. Beynimiz. Öyleyse komuta eden nerede? Kararı veren kişi nerede? Bunu bedende bulma şansınız yok. Çünkü bu biziz. Biz hayatımız boyunca bir şeyleri hatırlıyoruz, akıl yürütüyoruz, karar veriyoruz, hayal ediyoruz ve bir şeyler yapıyoruz. Kısacası biz beyinden veya bedenden ibaret değiliz. Çünkü bunların üzerinde bir kontrolümüz var. Göklerden gelen bir karar vardır diyorlar ya hani onun gibi yani. Gerçi beyin gidince karar da gidiyor. Kontrol de gidiyor ama bunu şöyle anlatabilirim. Mesela beden bir kasa gibi. Ve beyin ve diğer organlar da bu kasa içindeki bazı parçalar. Anakart, işlemci vesaire. Fakat birisi bilgisayarı yönetmediği sürece başlatma tuşuna basmadığı sürece veya komut göndermediği sürece o parçalar öyle kalıyorlar. İşte bizler bu bilgisayarı kullanan kişileriz. Hatta ve hatta bilinç ve ruh arasında bir ayrım yapmak gerekiyorsa bu durumda bilgisayarı kullanan kişi bilinç, bilgisayarın çalışmasını sağlayan elektrikse ruh olur. En basit açıklama bizim bilgisayardan, kasadan veya elektrikten ibaret olmadığımız ama her nasılsa bir şekilde Kendimizi bunlar zannediyor olduğumuz. Gerçekte biz bunların dışında da var olabiliyoruz. Bunların hepsini kapsıyoruz. Ama farkında değiliz. Ha, bu bilimsel bir açıklama değildir. Onu baştan söyleyeyim kafanız karışmasın. Ama bu bir görüştür. Ve bu görüşten sonra spritüelizme geçiş yapmaya başlıyoruz. Spritüelizme göre siz bir verisiniz ve doğru frekansla bu bedene yani radyoya yerleştirildiniz. Ama bundan ibaret değilsiniz. Bu yüzden beden yok olsa bile frekans hala var olmaya devam edecek. Belki de başka bedenler bulacak veya bazı insanlar bu frekansı yakalayıp onunla konuşmayı yani ruh çağırmayı başaracak. Bunların hepsi mümkün. Çünkü bedenden ibaret olmayan bilinç beden yokken de var olacak. Bakın bilimsel olarak bu gerçektir diyemeyiz çünkü hala sinir bilimi alanında kat etmek gereken çok uzun bir yol var. Yani bilgimiz çok eksik. Peki spiritüalizm nedir? Baştan beri diyoruz ama hala tam bir açıklama yapmadık. Şöyle anlatayım. Spiritüalizm sufizmin atasıdır. Yani tasavvufun veya uzak doğu inançlarının hepsinin mix olmuş halidir. Spiritüalizm evrende her şeyin bir olduğunu, bütün maddenin bir enerjiden geldiğini, o enerjinin tekil bir enerji olduğunu, yani bütün maddenin de o enerjiye bağlı olduğunu ve madde aleminin bir yanılsama, bir ilüzyon olduğunu... Enerjinin yani spiritin, ruhunsa tek gerçeklik olduğunu savunan bir görüştür. Buna göre bizler bu alemde, bu dünyada kendimizi bulduk, kendimizi şu bedenden ibaret zannediyoruz, bu kişiyiz diye düşünüyoruz. Halbuki bütün insanlar, bütün varlıklar tek bir kişi. Yani bizim ardımızda, maddenin ardında olan ve her an her yerde, bütün evrende var olan o güç, o enerji, o ruh, Gerçek hakikat. Zaten bu yüzden buna ruhçuluk yani spritüelizm diyorlar. Bu panteizme veya paranteizme yakın gibi görünüyor fakat arada yine tabii ki bir takım farklar bulabiliyoruz. Çünkü spritüelizm de kendi içinde bölünmüş durumda. Mesela Türkiye'deki bir spritüelistle Almanya'daki bir spritüelist aynı şeye inanmıyor. Onların da aralarında birçok fark var. Çünkü spritüelizm doktrinlerini ve gücünü mistisizmden, okültizmden, kabalizmden alır ve yani bizim gnostik diyebileceğimiz görüşlerden beslenir ve ne kadar beslenebiliyorsanız o kadar spiritualist oluyorsunuz. Spiritualizm her şeyin, herkesin aslında tek bir bütün ve tek bir iradenin farklı yansımaları olarak görüldüğü bir inanç olarak bilinir. Spiritualizmin temel iki prensibi vardır. Birincisi tekamül yani reenkarnasyonun evrimci versiyonu. Diğeri ise karma yani evrende her şeyin karşılık bulduğu inancıdır. Tekamül şöyle. Siz bilinç olarak... Bu bedenin bilincine varıyorsunuz ve öldükten sonra da başka bir bedenin bilincine varacaksınız. En basit organizmadan taa Tanrı'ya kadar her türlü varlık seviyesini tecrübe edeceksiniz ve milyonlarca defa hayat bulacaksınız. Tanrı kendini bilmek ve kendinin bilincine varmak için madde olarak dışa vurdu ve bütün madde Tanrı'dan taştı. Dolayısıyla bütün madde Tanrı'ya ait ve bütün madde Tanrı'ya dönecek. Yalnız maddenin içinde ruh da var. Çünkü Tanrı aynı zamanda ruhunu da dışa vurmuştu. Zaten madde ruhun dışa vurumuydu. Dolayısıyla Tanrı tek bir bilinç olmaktan ziyade bilinç parçalarına dönüştü. Yani Tanrı maddenin içinde bilince ulaşırken uyanmış bilinç kendini yani Tanrılığını unuttu. En başında taşta toprakta yani cansız varlıklarda var oldu. Ardından en ilkel organizmalarda ve bitkilerde uyanmaya başladı. Hayvan seviyesinde artık varlığı resmiyete kavuştu ve insan seviyesinde de bilinç kendini keşfetmeye başladı. Dolayısıyla biz şu an kendini keşfeden Tanrı'nın bir parçasıyız ve bizden ötesi de var. Yani dördüncü boyut veya sekizinci boyut gibi spiritüel varlıkların, meleklerin, cinlerin hatta Tanrı'nın bile olduğu bir boyut var. Dolayısıyla ahiret gerçek ve ölüm bir son değil. Öldükten sonra yeniden doğmaya tekrardan yaşamaya devam ediyorsunuz ve bu ruh bu kişilik geçici yani diamond sonsuza kadar kalmayacak diamond ölecek bir süre diamond olmaya devam edecek daha sonra yeniden başka varlıklarda kendini keşfetmeye başlayacak çünkü diamond olmadan önce de yani doğmadan önce de birçok defa taşta toprakta bitkide hayvanda başka insanlarda var olmaya ve kendini onlar zannetmeye devam etmişti Bizler birçok hayat yaşadık, reenkarnasyon geçirdik ama hepsini unuttuk ve bu hayatı da unutacağız. Yani ölmekten veya cehenneme gitmekten korkmaya gerek yok. Çünkü ölüm bir son değil ve cehennem de sadece bir metafor. Mesela ben bu hayatımda kötü bir şeyler yaptım, günah işledim ve cezasını ödemem lazım. Ne yapıyorum? Bir dahaki hayatımda burada yaptığım şeylerin bedelini ödüyorum. Yani ben bu hayatımda birini öldürdüysem... Bir dahaki hayatımda birisi beni öldürüyor. Ben bu hayatımda birilerinden mal çaldıysam bir dahaki hayatımda fakir fukara yaşıyorum. Yani karma oluşturuyorum. Dolayısıyla ben birine kötülük yaparken esasında kendime kötülük yapıyorum. Ve birine iyilik yaparken de kendime iyilik yapmış oluyorum. Öte yandan ben başkasına kötülük yapıyorsam o kişinin kötülüğe uğraması gerekiyormuş. Yani onun da öyle bir karması varmış. Dolayısıyla aslında ben de kötülük yaparken zaten görevimi yerine getiriyormuşum. Dolayısıyla burada bir kısır döngü başlıyor ve bir ben vardır benden içeri mantığıyla artık varlığı iyice sorgulamaya başlıyoruz. Çünkü reenkarnasyon varsa kişilik yoktur. Ben eğer başka hayatlar yaşayabiliyorsam bir kere yaşayacağım diye bir şey yok. Hatta şu anda dünyadaki 8 milyar insan ben olur. Ben ölüp tekrar buraya gelip ölüp tekrar buraya gelip Yüzlerce, binlerce farklı hayatı aynı anda yaşayıp sürekli kendi içimde çarkı döndürüyor olurum. Neticede öldükten sonra zamanla mekan kabramı kalkacak ve öldükten sonra illa da gelecekte doğmama gerek yok. Ben 2020'de ölürüm ve 1500'lerde yeniden doğarım. Dolayısıyla hem kendi çocuğumum hem de kendi annem, babam ve atalarımım. Her şey benim aslında. Dolayısıyla reenkarnasyon ve karma baya bir ilişkili. Hani hep diyorlar ya, God has a plan. Yani Tanrı'nın bir planı vardır. Her şeyi Allah bilir. O düşünmüştür. Kıyamete kadar olacak olan her şey zaten bellidir. İşte bu bellilik bu. Plan bu. Herkesin kendini başka biri zannetmesi, herkesin ayrı bir hayat yaşaması ama esasında bütün evrenin, bütün varlığın Tanrı'ya hizmet ediyor olması. Bu yüzden kimseye karşı bir kin duymayacaksınız, kimseye kötülük yapmayacaksınız veya kötü düşünmeyeceksiniz. Kimseyi aşağılamayacaksınız. Kimseye bu düşük ırk bu bilmem ne demeyeceksiniz. Çünkü herkes aslında sizsiniz. Siz şu anda bu hayatı Mehmet olarak yaşıyorsunuz ve yaşayabildiğiniz kadar iyi yaşamanız lazım. Çünkü bu Mehmet bir daha bu dünyayı yaşamayacak. Gidecek Ahmet olacak, başka biri olacak ve o da kendini özel zannedecek. Eğer Mehmet bu hayatında sakat yaşıyorsa veya herhangi bir uzvunu kaybettiyse asla ve asla isyan etmeyecek. Çünkü onun karması bu. Onun kaderi bu. Daha önceki hayatında bir şeyler yapmış ve onu ödüyor. Bu hayatında yaptığı şeyleri de bir sonraki hayata ödeyecek. Öyleyse ne yapmak lazım? Hayatımızı olabildiği kadar iyi yaşamak lazım ve olabildiği kadar az negatif karma oluşturmak lazım. Böylece bir dahaki hayatımız daha iyi bir hayat yaşayacak. Bir dahaki hayatımızdaki kişilik de iyi bir hayat yaşayacağından dolayı o da iyi devam edecek ve ondan sonraki hayat da Öyle öyle gide gide en sonunda karmaları azalttıkça erdem kazanmayı öğrenecek ve ermişlik seviyesine geldikten sonra da bir daha buraya gelmesine gerek kalmayacak. Evren niçin yaratıldı, niçin madde somutlaştı, neden bu enerji veya ruh veya tanrı kendisini bu hale getirdi? Çünkü tanrı kendisi de bir bilinçti ve bilinç olduğu için bilincinde olması gereken bir şeyler lazımdı. Çünkü bilincinde olacak bir şey yoksa bilinç olmanın da pek bir anlamı yok. Tıpkı eğer yaratma kabiliyetiniz varsa yaratmak zorunda olduğunuz gibi. Eğer yaratmıyorsanız zaten Tanrı olamazsınız. Bu bir mecburiyet. Şöyle düşünmek lazım. Çok iyi bir ressam eğer hiç resim çizmiyorsa iyi bir ressam değildir. O resim çizip de ne kadar iyi olduğunu görmediği sürece ressam olamamıştır. Dolayısıyla Tanrı da yaratıcı olduğunu görmek için kendisini maddeye bölmek zorunda kaldı. Bu madde de zamanla kendisini mükemmelleştirerek Tanrı'ya geri dönmeye başladı ve birinci boyuttan sekizinci boyuta kadar bu böyle devam etti. Bu tekamül evresi Tanrı'nın kendi kendini keşfetmesinden ibaret. Biraz kafa karıştırıcı olabilir ama zaten ikinci videoda, üçüncü videoda artık kaç tane yapıyorsam orada bunları anlatacağım. Şimdilik anlamanız gereken şey her şeyin bir olduğu, her şeyin Tanrı olduğu ve her şeyin Allah'tan gelip Allah'a döndüğü. Siz taştan bitkiye, bitkiden hayvana evrildiniz ve daha sonra da insanlarda hayat bulmaya başladınız. Ancak insan bilincin bilincine varılan ilk boyut olduğu için insanlığı aşmak o kadar kolay değil. Sizin en cahil, en gerizekalı insan seviyesinden en alim, en üstün insan seviyesine ulaşmanız lazım. İşte bu yüzden yüzlerce defa hayata gelip, her seferinde bir takım yanlışlardan kurtulmanız gerekiyor. Yani bugün etrafta kafa kesen veya inandığı dini bile anlamayan oyobazlar, aslında insanlık namına pek bir tecrübe sahibi olamadıkları için insanlıktan nasiplerini alamamışlar. Onlar hayvandan insana yeni evrimleştiler. Dolayısıyla bilinçleri insanlık mertebesine henüz uyum sağlayamadı. Yüz kere daha dünyaya gelecekler ve 5 ayküyü 5 IQ yükseli yükseli insan olmayı öğrenecekler ve böyle böyle derken daha veya nirvana'ya diğer adıyla cennete ulaşacaklar yani tanrı ile birleşecekler. Bütün evrendeki varoluş amacı tekamül etmek ve tanrı ile birleşmektir çünkü her şey tanrıdan taşmıştır. Tanrı kendini somutlaştırmış ve varoluşu meydana getirmiştir dolayısıyla bütün evren kutsaldır. Şamanizminde paganizminde en temel öğretileri esasen bu mantığa dayanır. Bu düşünce biçimi eskiden beri dönemin popüler dinleri veya akla yatkın felsefi düşünceleriyle birleştirilerek bazı toplumlara girmeyi başarmıştır. Son dönemlerde ise kuantum fiziğinin bize sundukları ve sunmaya devam ettikleriyle yani bilimle harmanlandı ve yeni bir dine evrimleştirildi ki buna New Age yani yeni çağ akımı deniliyor. Doğrudan baktığınız zaman binlerce yıldır bu inançta hiçbir şey değişmemiş sadece gündeme göre anlatım şekli yani jargonu değişmiştir. Ve bu inanç insana sen bu evrende önemsiz bir varlıksın veya sen rastgele oluşmuş bir primatsın demek yerine sen tanrısın, sen bu evrendeki en önemli şeysin gibi gazlamalar yaptığı için özellikle dinden yeni çıkmış veya bir arayış içerisinde olan kişilere baya bir cazip geliyor. Hatta bu panteist anlayış binlerce yıldır varoluş boşluğu içine düşen, dinden yeni çıkmış bir arayış içinde olan, hayatını anlamlandırmaya çalışan, veya nihilizmle boğuşan insanlara mantıklı geliyor. Onlara sığınacak bir liman gibi geliyor. Çünkü bu inanç onlara her şey bir. Tek hakikat maddenin ardındaki öz. Ve sen son derece akıllısın. Çünkü bunu kırdın. Sen diğer insanlar gibi cahilce cihela değilsin. Sen hakikati keşfettiğine göre özel birisin. E bunu deyince, biraz pohpohlayınca zaten boşluğa düşmüş bir insan da tabii ki bunu kabul eder. Hatta birçok filozofun bile sonunda Ateizmden veya nihilizmden kayıp panteizme geçtiğini görüyoruz. Yani bu bayağı yaygın bir şey ve bu bir bakıma tasavvuftaki avam tabaka ve havas tabaka ayrımına benzer. Çünkü spritüelizm de size eğer bu gerçeği keşfettiyseniz havas tabaka olduğunuzu söyler. Keşfedemeyenler avam tabakadır. Birkaç hayat sonra zamanla onlar da doğruyu göreceklerdir. Avam tabaka halktır. Onlar çok eğitimli değillerdir. Pek bir şey de anlamazlar zaten. Onları kutsal kitaplarda cennetle, cehennemle, yani ödül ve ceza ile hitap etmek lazımdır. Onları hayvan gibi gütmek gerekir. Çünkü ancak bundan anlarlar. Ama havas tabaka onlar alimlerdir. Onlar müteşabih ayetleri de yorumlarlar. Onlar dinin gerçek versiyonunu da anlarlar. Onlar Tanrı'yı da bilirler. Yani onlar hakikati keşfetmişlerdir. Dolayısıyla bu insanlar önemlidirler. Bunlar baş olmalıdırlar. Bunlar şey veya gavs veya kutup olmalıdırlar. Ve bu insanlar ne söylüyorsa ona inanılmalıdır. Avam tabaka ona bizim aklımız ermez yeğenim. Biz inanakta, iman edekte ya varsa o zaman ne yapacık falan der. Ve koyun olur. Havas tabakaysa önden gider ve sürüyü güder. Yani aslında... Spiritüelizmin tasavvuftan pek de bir farkı yok. İkisi de aynı inancın laciverti ama spiritüelizm biraz daha tehlikeli. Zira spiritüelizm size 10 tane bilgi veriyor ve bunların 8'i 9'u doğru ama arada kalan bir iki tanesi yanlış. Siz tabii ki o kadar doğru ve bilimsel bilgiyi görünce aradaki yanlışları da göremiyorsunuz. Hakikaten uyanık olmak gerekiyor çünkü. Bu da yetmiyor. Bunu o kadar bilimsel bir dille anlatıyorlar ki öyle bir jargonla ifade ediyorlar ki Adam sanki bir inançtan veya felsefeden değil de tamamen bilimden bahsediyormuş gibi geliyor. Bu da yetmiyor. Eğer Müslümansanız Müslümanlığa uygun bir dille, yani tasavvuf ağzıyla, eğer Hristiyansanız da aydınlanma ağzıyla bunu ifade ediyorlar. Zaten buna da illumination yani aydınlanma diyorlar. Anlayacağınız dini sömürmek bir tek sakallı sarıklı insanlara kalmadı. Onlar en düşük seviye. Onların bir üstünde modern görünen, alim görünen Elit görünen, eğitimli görünen tipler var ve bunlar da ya bilimle dini sömürüyorlar ya da kuantumla sömürüyorlar. Hatta bugün yaşam koçu olduğunu iddia eden insanlar türedi biliyorsunuz. Bunlar uzak doğu felsefesini kuantumla birleştiriyorlar ve millete kuantum ile alakalı bazı temel ilkelerden bahsedip kasıtlı olarak araya boşluklar koyuyorlar. Böylece bu boşlukları kendi inançlarıyla veya yalanlarıyla doldurabilecekler. Kuantum fiziğini kuantum falı yapacaklar Migros'ta marketlerde 5 liraya satılan hayatın sırrını verdiğini söyleyen kitaplar yazacaklar ve parayı götürecekler. Aslında bayağı mantıklı bir şey. Çünkü bugün biliyorsunuz birçok din kendisini güne uydurmaya çalışıyor. Dinler genellikle 1000 yıl, 2000 yıl öncesinden kalma oldukları için onlardaki bilim de, ahlak da genellikle daha ilkel. Ve bu durumda ne yapıyorsunuz? Günümüzde evrim teorisidir veya astronomidir. Birçok konuda bir gelişme yaşandığı zaman bu kitaba ters düşünce, kitaptaki bazı ifadeleri sembolik diye yorumlamaya başlıyorsunuz. Mesela Adem'le Havva metafordur. Biz anlayalım diye öyle yazılmıştır. Yani gerçekte iki tane insan yoktu zaten. Allah veya Tanrı insanları evrimleştirdi. Bu durumda buna uygun bir ayet arıyorsunuz. Veya hiçbir şey yoksa ne yapıyorsunuz? Bugün bir buluş yapıldığında, bir icat geliştirildiğinde, bir şey keşfedildiğinde bu zaten bizde yazıyordu diyerek bazı ayetleri buna uydurmaya çalışıyorsunuz. Öbür türlü insanların imanı sarsılıyor ve bu bayağı zor bir şey. Siz geçmişi bugüne getirmeye çalıştığınız zaman bayağı bir dil dökmek lazım. Ama eğer bugün bugünkü bilime uygun bir şey çıkarırsanız ortaya, yani tamamen bugünkü ilkelere dayanan ve aradaki boşlukları dolduran bir inanç ortaya koyarsanız bunu kabul ettirmek daha kolay. Zaten millet çok da okuyup öğrenmeyecek. Onlara kuantum Superposition, kuantum entanglement veya kuantum sıçraması denilen şey bu gibi şeylerden bahsettiğiniz zaman millet aa hakikaten de mantıklıymış diyecek. Ve kendisini en başta söylediğim üzere alim zannedecek. Baksana ben bilim öğreniyorum. Ben çeşitli araştırmaları, deneyleri ve profesörleri ezberledim. Zaten önceki dinler de pek bize hitap etmiyor. Onlar daha ilkel. Ben daha üstün bir şey biliyorum. Yani daha ne diyebilirim ki? Gerçekten bilimselliğe dayansa problem değil. Ama oturup da kuantum sıçramasını, bak gördün mü? Madde buradan buraya gitti. Arada herhangi bir mesafe almadı. Yani A'dan B'ye ilerlemedi. Burada yok oldu, burada ortaya çıktı. Yani ışınlandı. Ama bu ışınlanma falan değildir aslında. Burada ne yapıldı? Tanrı buradaki maddeyi yok etti, buradakini de sıfırdan yarattı. Yani Allah. Her an maddeyi sürekli siliyor ve yeniden yaratıyor. Bu da bir tanrıya veya Allah'a kanıt oluyor. Gördün mü işte benim dinim kanıtlandı. Bunu söylüyorlar. Şimdi bunu gidip de gerçekten kuantum üzerine eğitim almış, araştırma yapmış, kendini geliştirmiş birine söyleseniz güler yani. Bildiğiniz üzere dinler öz benliğinize dönmenizi ve tanrıyı tanımanızı, onunla barışmanızı söylerler. Yani bir tanrıyı kabul edip ona tapmanızı öğütlerler. Ki bu tapınmaya yani ritüellere de meditasyon diyoruz. Bazı dinlerde ise meditasyon yapmanın amacı bizatihi kendinize ulaşmaktır. Yani aslında iç dünyanızı keşfetmektir. Sizi size fark ettirebilen bu sistemin arkasındaki asıl kişiyi bulmak ve onunla bütünleşmektir. Genelde bunu başarmak için dua etmeniz öğütlenir. Çünkü dua en kolay meditasyondur. Tanrı ile konuştuğunuzu düşünürsünüz. Ancak bir ateiste göre kendi kendinize, bir spritüeliste göre ise kendi kendinizle konuşuyorsunuzdur. Tabii ki bu konuştuğunuz kendiniz aslında evreni yaratan ve asıl benliğiniz olan evrenin arkasındaki sırrı, bilincin altındaki asıl bilinci size sunacak olan bir yükseliş yoludur. Varlığımızın farkında ve var olanların farkında olabilme şeklimizdir. Yani aydınlanmadır. Çünkü spiritüalizme göre sen, ben, o yoktur, biz vardır. Çünkü her şey ve herkes birdir. Bu bir Müslüman için aşırı şirk, ağır bir küfür gibi algılanmalıydı. Ancak nedense ermişlik ve evliyalık seviyesindeki bir bilgi gibi yorumlandı. Ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi kişiler bu spiritüalist fikirleri İslam inancına kattıkları için yere göre sığdırılamayan kişiler haline geldiler. Kanıt istiyorsanız gidin herhangi bir New Age kuruluşun sitesine girin veya bir kitaplarını alın ve okumaya başlayın. Emin olun bu kitapta ya Mevlana'dan, ya i̇bn Arabi'den, ya İmam Rabbani'den, ya Hallacı Mansur'dan, ya Yunus Emre'den bu gibi insanlardan bir alıntı bulacaksınız. Çünkü bahsettiğim isimler Müslümandan ziyade mistikler ve bütün spiritüalistler de bunları sürekli överler, onlardan alıntı yaparlar. Çünkü bu insanların anlattıkları bu tasavvuf esasında uzak doğu geleneğidir. Hatta daha da iddialı konuşuyorum. Gidin bu saydığım isimlerden birer tane kitap alın. Tavasim, divanı kebir, mektubat fark etmez. Ve hepsini sırayla okumaya başlayın. Bir süre sonra hep aynı kitabı okuyormuşsunuz gibi gelecek. Neyse, spritüelizm ve meditasyon ilişkisine değinmek gerekiyorsa, siz normalde Müslümansanız eğer Allah'a dua ediyorsunuz ya ve duanız kabul olmasa da Allah en iyisini bilir diyerek geçiyorsunuz. İşte spritüelistler de aynı şeyi yapıyorlar. Sizin başınıza bir kötülük geldiği zaman size bu kötülüğü yapan şey bir doğal felaketse yani bir deprem veya bunun gibi bir şeyse bu durumda asıl kişiliğiniz sizi bu sınavdan geçirerek bu zorluklarla karşı karşıya bırakarak ruhunuzun en üst kademeye ulaşması için yardım ediyor. Çünkü Nietzsche'nin de söylediği gibi öldürmeyen acı güçlendiriyor. Ha eğer başınıza gelen şeyler bir insan tarafından geliyorsa yani size bir kötülük yapılıyorsa bu seferde sizin asıl bilincinizin bu dünya üzerindeki milyarlarca farklı parıltılarından birisi olan gerçekte sizde bir olan bu yaratıcı güç aslında sizin yükselmenize yardımcı olan başka bir ruh olarak görev yapıyor. Çünkü var olan bütün insanlar, kendi anneniz, kendi çocuğunuz hepsi aslında siz ve siz de aslında tanrısınız. Dolayısıyla ne geliyorsa Allah'tan geliyor. Kısacası evrende iyi ve kötü ne varsa her şeyi siz yapıyorsunuz ve sizin için yapıyorsunuz ve siz ne istiyorsanız o olur. Neyi düşünüyorsanız onu çekersiniz. Tek yapmanız gereken şey istemek. İşte bu mantık üzerine The Secret, The Key gibi kitaplar yazılmış ve güzelim kuantum fiziği yasaları, güzelim kuantum mekaniği sistemi rezil rüsva edilmiştir. Hayatın anlamını bulduğunu iddia eden bu arkadaşlar insan ve evren üzerine, iyi ve kötü üzerine ve en çok da kuantum üzerine o kadar çok desteksiz konuştular ki, o kadar manipülasyon yaptılar ki bu işten çuvalla para götürdüler. Ama bilim adamlarının bu insanlar hakkında söylediği tek bir söz var. Ya bu heriflerin söylediği şeyler yanlış bile değil. Bakın yanlış bile değil. Yani o kadar büyük bir spekülasyondan bahsediyoruz. Ünlü spritüelist Deepak Chopra, düşünceyi, bilinci, spiritüelliği vesaire şöyle özetliyor. Her şey düşüncedir ve düşünce zaman ve mekandan bağımsızdır. Çünkü siz bedenin içinde değilsiniz, beden sizin içinizde. Zihninizde değilsiniz, zihin sizin içinizde. Bildiğim ve deneyimlediğim her şey benim içimde ama ben onların içinde değilim. İçime döndükçe beden, zihin ve dünya meydana geliyor ve ben yeniden, yeniden ve yeniden yaratıyorum. Çünkü bu dünyada değilsiniz. Dünya sizin içinizde. İçimizde, hepsi içimizde. <gülüyor> Baba 400'ü verdi KDV içinde içinde. Ve bu çok eski bir düşünce. Enel Hak yani ben Allah'ım inancı tamamıyla budur. İslam'da buna vahdet-i vücut denir ki karşılığı panteizmdir. Daha sonra bu vahdet-i şuhuda yani panenteizme dönüşecektir. Ama oraya daha gelmedik. Gün geçtikçe göksel dinleri bir kenara bırakan insanlar içlerini rahatlatacak ve şüphelerinden arındıracak bir görüş olarak buna sarılıyorlar. Bu sistem öyle ciddi bir şekilde pazarlanıyor ki simülasyon evren teorisi diye bir şey oluşturulmaya başlandı. Bu aslında yaşadığımız dünyanın gerçek olmadığı, her şeyin bizim beynimizin içinde yaşandığı veya bizim sahte bir evrende sahte insani deneyimler yaşayan sahte bir veri olduğumuz fikrine dönüştü ve Matrix filmini çektiler. Spirtüelizm, duyu organlarımızın, düşüncelerimizin, hatta inandığımız dinlerin bile örtülerini yavaş yavaş kaldırmaya ve gerçekliğin asıl evrenine yani hakikat alemine dönmeye giriş kapısı olduğunu iddia ediyor. Çünkü bu evren bir yanılsama. Bu hayat bir oyun ve biz sinema filmini izliyorken filmin içine giren tanrılardan ibaretiz. Kendimizi bu dünyanın gerçek olduğuna öyle inandırmışız ki bir de ahiret inancı oluşturmuşuz. Halbuki bu evren sahte. Mitolojilerin anlattığı ahirette sahte. Ve asıl gerçekliği fark edersek bu kısır döngüden kurtulacağız ve bu testi geçmiş olacağız. Hani imtihan imtihan diyorlar ya, bir sınav var diyorlar. İşte asıl sınav bu gerçeği keşfedip keşfedemeyeceğimiz. Matrix'in içinde olduğumuzu anlayabilirsek sınavı geçmiş olacağız. Ama bu farkındalığa erişmek için ruhani çakraların açılması lazım. O yüzden bu inanca sahip kişiler dediğim üzere kendilerini ya aydınlanmış sayıyorlar ya da aydınlanma yolunda olduklarını iddia ederek spiritüalistleri spiritüalist olmayanlardan üstün görüyorlar. Onlar o kadar zekilerdir ki kimsenin fark etmediği bu illüzyonu fark etmiş, bunu kırmayı başarmış ve kimsenin sahip olamadığı hakikate sahip olmuşlardır. Yani otursan iki cümleyi bir araya getiremezler ama sorduğun zaman alimler işte. Ve bu alimler uzaktan şifa ile insan iyileştiriyorlar, kaşığı büküyorlar ya da uçan sabri gibi havada duruyorlar. Sorsan böyle şeyler yapıyorlar ama kimse bunları görmüyor. Nedense bu tip hikayeleri hep bir arkadaşımızdan duyuyoruz. O da başka bir arkadaşından duymuş oluyor, o da başka bir arkadaşından ve en son gittiğiniz arkadaş da muhtemelen işbirlikçisi oluyor. Yani bir sahtekarlık dönüyor. Ya madem sizde böyle yetenekler var ve sürekli bilimden bahsediyorsunuz, bilimsellikten, kuantumdan, hakikatten... E madem böyle bir yeteneğiniz var, gelin bunu kanıtlayın, kamera karşısında herkese bunu gösterin, bütün dünyaya bu hakikati sergileyin dediğinizde olur mu? Onların kendi kendilerine bu hakikati fark etmeleri, kendi kendilerine bu illüzyonu kırmaları gerekiyor. Dışarıdan bir etkiyle falan değil. Yani şimdi biz gideriz, bir mucize gösteririz ama bu sefer de imtihan ortadan kalkar. Yani bir anlamı olmaz diyorlar. E iyi de. Madem bu arkadaşlar kalp gözünü kendi kendine açacak, madem bizler kendi çabamızla aydınlanacağız ve o zaman size niye ihtiyacımız olsun? Kaldı ki gerçekten aydınlanmış bir adamın sizde ne işi olur? Anlayacağınız bugün yaşam koçu veya guru diye adlandırılan insanların çoğu esasında cinci hocalık yapıyor. Cinci hocalar da Arapça yazılarla, Arapça dualarla, karşıdakinin anlamayacağı şekilde konuşarak, kafa karıştırarak bir şeyler yapıyorlar. Ve oradan buradan mistik bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Kendilerine pay buluyorlar. Aynı şekilde bu arkadaşlar da bilimsel bir jargonla konuşup, kafa karıştırıp, kuantumdan bahsedip ama kuantum yerine tamamen kendi inançlarını anlatıp aydınlanmış geçiniyorlar. Burada dikkati çekmek istediğim başka bir konu daha var. Hani bahsettik ya, spritüelist olduğunuz zaman bir aydınlanma kazanmış oluyorsunuz. Bir üstünleşme geliyor. Diğer insanlardan ayrılmış oluyorsunuz. Bu bana... Yahudilerin üstün ırk olma hikayesini anlatıyor. Yahudiler üstün ırk olarak kendilerini ayrıştırmışlardı. Spiritüel isterse üst insan olarak, üst benliğe ulaşarak bunu yaptıklarını söylüyorlar. Ve baktığınız zaman yine spiritüel her şey birdir ya. Bütün evren tek, her insan aslında tek bir kişi. Yani sen, ben, o yok. Dolayısıyla başka milletlere, başka ırklara, başka ülkelere gerek yok. Bütün dünya... Tek bir ülkeden ibaret olmalı. Herkes tek bir ülkenin vatandaşı olmalı. Bütün dünyada tek bir din olmalı. Çünkü hakikat bir. Dolayısıyla bütün dünyada illumination okulları açanlar ve bu okullara fon yani para desteği sağlayanlar, çeşitli bankaların başındaki ünlü spiritualistler ve çeşitli filmlerle bize bunu aşılamaya çalışan tipler aslında modern masonluk yapıyorlar. Böyle söyleyince belki komplo teorisi gibi görünebilir ama... Olur mu olur yani. Neyse duyguların ve inancın ne şekilde suistimale uğradığına baya bir değindik zaten. Şimdi biraz da kuantuma bakmak lazım. Örneğin dolanık olan iki parçacık aldığımızı varsayalım. İkisi de ne artı ne eksi olsunlar. Birini Mars'a koyalım diğeri de elimizde olsun. Biz elimizdeki parçacığı ölçüp eksi bulduysak bir Planck zamanı bile geçmeden elimizdekini ölçtüğümüz anda tam o anda Mars'taki parçacık artıya dönüşecek. Aralarında bilebildiğimiz fiziksel bir bağlantı olmadığı halde bu yaşanacak. Sebebini bilim camiası hala çözemedi ama spiritualistler kendilerine göre çözmüşler. Hatta şöyle diyorlar. Aslında Big Bang'den beri her şey dolanık. Öyle sadece bir parçacık diğeriyle bağlantılı falan değil aslında. Her parçacık, her parçacıkla bağlantılı. Yani tüm evren tek bir bütün. Ve benim burada düşünce gücümle bir şeyler yapmaya çalışmam Venüs'teki atmosferi etkileyebilir. Sadece doğru tekniği kullanmam lazım. Bu şekilde ölüyü de diriltirim, suyu da ikiye bölerim. Yeter ki bu yeteneği nasıl kullanacağımı keşfedeyim. Ama tekrardan uyarmak lazım. Bu yeni bir akım değil. Hatta binlerce yıl öncesindeki Mu inancına kadar dayanan mistik bir düşünce biçiminden bahsediyoruz. İnanca göre bu kıtalarda yaşayan insanlar medeniyet ve teknoloji bakımından çağımızın çok daha ötesine gitmişler. İddialara göre o kıtalarda yaşayan insanlar Reenkarnasyon geçirip ruhlarını evrimleştirmeye inanıyor ve düşünce gücüyle bir şeyler başarabiliyorlardı. Ve bu son derece üstün olan medeniyetler yok olup sular altında kaldılar. Özetlemek gerekiyorsa spiritüalizm şunu söylüyor. Nasıl ki Entaglement'ta bir parçacık bağlantılı olduğu diğer parçacığı etkileyebiliyorsa ve aradaki mesafe önemli değilse e Big Bang'e baktığımızda bütün maddenin bir tekillikten geldiğini görüyoruz. Veya en azından şu anda evrende var olan her şey daha ufak bir yerde sıkışmıştı. Yani birbirine dolanıktı. Öyleyse ben de bütün evrene hala dolanığım. Yani ben evreni, evren de beni değiştirebilir. Çünkü biz aynı şeyiz. Bunu Tevrat, Tanrı hadi bize benzer bir şey yaratalım dedi diyerek açıklar. Kur'an ruhundan üfledi şeklinde ifade eder. Spiritüelizm ise sadece Entaglement'la veya Big Bang'le açıklamaya çalışır. Neyse, zaten videonun sonlarına geliyoruz. O yüzden konuyu biraz değiştirelim. Mesela bilimden bahsetmeye başlayalım. Bugün siz Facebook'ta mesaj gönderebiliyorsanız, şu videoyu izleyebiliyorsanız ya da evinizde teknolojik bir cihaz kullanabiliyorsanız bütün bunların sebebi bilimdir. Bütün bu cihazlar, bu teknoloji, bu yöntemler bilime dayanmaktadır. Bilimdeki temel dayanağın motivasyonu da Maddesel dünyayı araştırmaktır yani evreni öğrenmektir ama kuantum gösteriyor ki maddesel dünya bizim algıladığımız gibi değil. Bizim algılarımız ve cihazlarımız bize gerçeği göstermiyorlar. Hatta maddesel dünya maddesel bile değil. Mesela bütün madde atomlardan oluşur ama atom katı sıvı veya gaz değildir ve atom tek bir şey de değildir. Atom altı parçacıklar birbirlerinden o kadar uzakta hareket ediyorlar ki... Her şey boşlukta kalıyor. Bilimsel bir ifadeyle söylemek gerekiyorsa atomların %99.9'dan fazlası boş. Çünkü evrenin esas maddesi madde olmayandır. Madde bir çeşit yoktan varoluştur. Evren yokluğun varlığa gelmesidir ve bu varoluş bir çeşit enerji veya form sayesinde meydana gelmiştir. Gerçi... Varlıktan önce enerji vardı demek de bir çelişki barındırıyor çünkü enerji eşittir madde. E eşittir mc kare yani çok basit bir formül. Ama neyse, spiritualistler böyle inanmışlar biz de bozmayalım. Bizim madde diye adlandırdığımız her şey moleküllerden oluşmuştur ve moleküller de atomlardan oluşurlar. Atomlarsa muazzam boşluklarda ışık hızıyla hareket eden atom altı parçacıklardan meydana gelmişlerdir. Ve bu atom altı parçacıklar belirli bir şey değillerdir. Yine de bu sistem sayesinde canlılık meydana gelmiştir ve bizler var olmuşuzdur, bilinçli veya tesadüfen. Aslına bakılırsa tüm bilim adamlarının katıldığı bir terminoloji varsa eğer o da fiziksel dünyanın esas yapısının süreksizlik olduğudur. Süreksizlik bir şeylerin var olup yok olması anlamındadır ve en temel seviyede eğer basitleştirmek gerekiyorsa buna varsayılan fotonların var olup yok olduğu elektromanyetik bir alan diyebilirsiniz. Bu yüzden eğer varlığı duyu organlarımızın yapay olgularıyla değil de gerçekten oldukları gibi görebilseydik bir var bir yok olan elektromanyetik bir fırtına görecektik. Fakat duyu organlarımız bilgiyi bu kadar hızlı bir biçimde işlemden geçiremezler ve bu nedenle biz devamlılığı deneyimleriz. Bilindik bir şekilde örneklemek gerekiyorsa bunu videolarla anlatabiliriz. Biz bir video izlediğimiz zaman ekranda devamlılığı görüyoruz. Gerçekte olan şey ise hareketsiz resimlerin çok hızlı bir şekilde görünüp kaybolmalarıdır. Bu çok hızlı olur ve işlemden geçiremeyiz. Yani kapalı ve açık arasını göremeyiz. Gözlerimiz o saliseler içerisinde ekranda gördüğü onlarca fotoğrafı yorumlayamaz ve bize kolaya kaçarak en basit tarifi sunar. Baktığın yerde bir saniye içerisinde onlarca defa görüntü gitti ve geldi. Hatta arka arkaya sabit fotoğraflar yerleştirilmişti. Demek yerine karşında hareketli bir resim var bir şeyler yapıyor der. Elektronlar ve fotonlar belirli bir düzeyde belirip kaybolduklarında bir model oluşturduklarında resim ve resmin hareketi bizim bilincimizde var olur. Yani bu dünyaya dair bütün deneyimlerimiz süreksizliğe dayanmaktadır. Eğer yeterince iyi inceleyebilseydik sabah işe giderken ki halimiz sadece zamanın ve mekanın belirli bir noktasını işgal eden bir fotoğraftan ibaret olacaktı. Tıpkı Zeno paradoksu gibi. Hareket imkansız olacaktı. Buna rağmen biz sürekliliği algılarız. Görüyorsunuz ve fotonlar var veya yok şeklinde retinaya çarpıp dönüyorlar. Veya bir şeyi tadıyorsunuz, kokluyorsunuz. Fakat bu deneyim gerçekte beyne giden var yok sinyallerinden ibaret. Tıpkı sıfırlar ve birler gibi. Şimdi eğer telefonumla bir resmimi çeksem ve size göndersem... Havada uçan bir resim göremeyeceğiz değil mi? Yani resim buradan oraya gelmeyecek. Var yok sinyali gelecek. Bir kod gelecek ve bu sinyaller, bu kodlar duvarlardan, etraftan geçerek bir şekilde size ulaşacaklar. Size ulaştıkları halde yine de bir resim olmayacaklar. Çünkü size de sadece bir kod ulaşıyor. Telefon veya bilgisayar bu kodu çözümleyecek, rengi dönüştürecek ve çektiğim fotoğrafı ekrana yansıtacak. Ama ekranda görünen şey de sadece ışıklardan ibaret olacak. Resim ekranda değil bilincinizde meydana gelecek. Çünkü onun resim olduğunu anlayabilen siz ne olduğuna karar vermiş olacaksınız. O resmi bir taşa göstermenin pek de bir mantığı yok. Taşa göre resmin pek de bir kıymeti yok. Ama siz neyin ne olduğunun farkına vararak, yorumlayarak, bilincine ulaşarak maddeyi, görüntüyü, formu ve hatta sinyali İdrak etmiş olacaksınız. Bilgisayarınızda bir işlem yaptığınızda, bilgisayar oyunu oynadığınızda ve hemen her şeyde bu geçerli. Her şey sıfırlardan ve birlerden ibaret. Ama bu sıfırlar ve birler bazı dizilimlerle yan yana geldiklerinde bir anlam ifade ediyorlar. Ve bu anlam bilincimize düştükten sonra gerçeklik kazanıyor. Yani buradaki asıl soru var yok ilişkisinde, sıfır ve bir ilişkisinde... Var. Yani açık olanın ne olduğu değil, yok. Yani kapalı olanın ne olduğu, süreksizlikte ne vardır? Yani bizim algılarımızın dışında olan alem neyi ifade eder? Çünkü bize göre bir şey ya vardır ya da yoktur değil mi? Biz bir şeyi görmüyorsak, duymuyorsak, hissetmiyorsak, yani algılarımızın dışındaysa o şey yoktur. Ancak kavramsal olarak aklımızda olabilir. Yani hiçbir şekilde bir tecrübeye sahip olmasak da, Geçmişten gelen bilgimizle şu anda Eiffel Kulesi'nin hala yerinde olduğunu düşünmek veya görmüyor olsak bile tepede bir ayın olduğunu varsaymak mümkündür. Çünkü daha önce bunu görmüşüzdür, bu tecrübeyi kazanmışızdır ve bu objelerin orada olmamaları için herhangi bir sebep yok diye düşünmüşüzdür. Burada aklınıza Schrödinger denklemi gelmesin. Yani kedi ölü mü diri mi o apayrı bir muhabbet. Ben burada süreksizliği algılayışımızdan bahsediyorum. Çünkü süreksizlik bilginin, maddenin, yorumlayışımızın ve şuurumuzun ölçülemez potansiyelidir. Spiritüalizme göre bütün madde bütün maddeyle bağlantılı. Yani her şey her şeyle dolanık. Dolayısıyla bireysel hareket değil, toplumsal hareket vardır. Evrende bir şey var olduğunda tek tek değil, hep birden var olur ve hep birden yokluğa gider. Mesela insan bedeni biyolojik bir organizma ve bütün biyolojik organizmalar doğanın bir parçası. Hatta antik zamanlarda falan da doğa yani doğa ana kutsaldır. Zaten bu panteizmin veya şamanizmin en ilkel versiyonudur. Nasıl ki insan bedeni içinde birçok organ olmasına rağmen farklı farklı hareket etmiyorsa, yani her organ kendi işini yapıyorsa ve binlerce hücre kendi aktivitesini yerine getiriyorsa, Beden parça parça değil bir bütün olarak hareket ediyorsa insanlar da birey birey değil tür olarak hareket ederler ve esasında bütün türler zaten doğaya aittir. Dolayısıyla bütün türler birbirine bağlıdır. Zaten bu yüzden birisini düşündüğünüz anda 5 saniye sonra o kişi sizi aramaya başlar. Veya yolda yürürken aklınıza bir arkadaşınız gelir 10 metre sonra köşeyi döndüğünüzde o arkadaşla karşılaşırsınız. Veya rüyanızda bir şeyler görürsünüz, acayip gelir ve ertesi gün gördüğünüz şeyler gerçekten de yaşanır. Yani açıklayamadığınız bazı şeyler vardır, bir bağ vardır ve sanki beyniniz ya da bilinciniz bunları uzaktan hisseder. Sanki o insanlar veya o rüyalar apayrı şeyler değillermiş de hepimiz aynı şeymişiz gibi kolektif bir şura erişiriz. Çünkü bizim varlığımız şu anda zaman mekan boyutsallığına sebebiyet veriyor ve her şeyi göremiyoruz, hissedemiyoruz ama esasında bilincimiz her şeyin farkında. Çünkü baştan biri söylediğim gibi bilinç bedende değil beden bilinçte veya dünya veya evren hepsi bilincin içinde. Bizler de bu bilincin içinde kendimizi ayrı varlıklar zannediyoruz halbuki değiliz. Nasıl ki dış dünyayı algılarken algılarımız bizi kandırıyorsa zihinselliğimiz de yani karakterimiz de bizi kandırıyor. Biz güneşe baktığımızda ufak bir şey görüyoruz. Halbuki yaklaşsak baya büyük bir şey değil mi? Veya bizler şu mesafeden üçgenin üçgen olduğunu anlayabiliyoruz. Ama 500 metre geriye çekilseydik o üçgen yuvarlak görünecekti. Hatta görünmeyecekti. Veya biz... Dünyanın düz olduğunu düşünüyoruz üstünde yaşarken, halbuki o dünya yuvarlak. Veya dünya sabit geliyor, altımızdaki yer hareketsiz gibi görünüyor, halbuki bu dünya, bu yer uzayda son derece yüksek bir hızla hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında dönüyor. İşte mademki algılarımız bizi bu kadar kandırıyor ve değişebiliyor, dolayısıyla gerçeklik de değişebilir ve beynimiz bizi her konuda kandırıyor olabilir. Öyleyse bizim gerçeğe ulaşmamız için bedenden ve beyinden bağımsız düşünmemiz gerekir. Ki öyle bir şey mümkün değildir ama. Neyse yani. Son yüzyılda gurular, spiritualistler veya kuantum teologları bunu iddia ediyorlar. Bunun da en ilkel versiyonu zaten bedenden ayrılmak, astral seyahat yapmak veya sezgicilikle, kalp gözüyle, çakraları açarak hakikate ulaşmak. Ama bunlar sonraki videoların konuları. Bence yeterince konuştuk. Bayağı da bir uzun oldu. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.